7. Günümüz Orta Doğu'sunda tarihi gereksinim duyulan demokratik hareketin teorik ve pratik açılımıdır. Despotik devlet geleneğine karşı bu açılım tüm halk gruplarının temel taleplerine en uygun siyasal seçeneği oluşturmaktadır. Orta Doğu halklarının demokratik uygarlık sürecine geçişi, dünya jeopolitiğinin ve tarihsel zamanların niteliksel bir aşamasına denk düşmektedir. Orta Doğu kaosunun demokrasiyle aşılması, savaşçı iktidar çağından barış ve demokratikleşme çağına dönüşümün belirleyici etkeni olacaktır. Kürdistan'daki demokratikleşme bu açıdan kilit rol oynamaktadır. Orta Doğu'da demokrasiye giden yol, Kürdistan halkının demokratik seçeneğinin despotik devlete karşı sağlayacağı başarıya bağlıdır. Her Kürdistan parçasındaki halkın demokratik partileşmesi bu nedenle büyük önem taşımaktadır. ...sağlanacak başarı Orta Doğu halklarının zincirleme demokratikleşmesini hızlandıracaktır. Daha çok önem taşıyan bu konuda Demokratik Parti'nin nasıl oluşturulacağına ilişkindir. Şüphesiz tepeden inmecilik demokratikleşmenin hem özüne hem biçimine aykırıdır. Kişi ve gruplar ancak demokrasiye aşık olacak tarzda, halk tabanında sürekli eğitim, örgütlenme ve eylem halinde olmakla demokratik sıfatını kazanabilirler. Demokratik sistem farklı bir yaşam paradigmasına sahip olup... ...felsefe ve uygulamasıyla bir bütündür. Seçimler, koltuklar, demokrasiler için ancak sınırlı bir anlama sahiptir. Demokrasi esas olarak halkın özgürlük ve onuru için... ...sürekli bilinçli ve örgütlü halini ifade eder. Kendi öz yönetimine, otoritesine kavuşmasını, egemen halini ifade eder. Gerçek bir demokratik parti bu tanıma uygun olarak halk tabanında en kapsamlı örgütlenmeyi, eylemi yürütmekle kendini kanıtlayabilir. Halkın bir sürü gibi güdülmesi, despotik devlet kültürünün bir sonucu olup, Demokratik Parti'nin sürekli bir mücadele ile aşması gereken bir durumdur. Halkın demokratik örgütlenme ve eyleminde kendini kanıtlamayan hiçbir kadro ve önder, demokratiklik sıfatına layık olamaz. Bu tanımlama çerçevesinde baktığımızda, ortaya çıkan gruplaşma eğilimlerinin demokratikleşme çizgisinin farkında olmadıkları, bildikleri dar ahbap çavuş, klikleşme çabalarında ısrarlı oldukları anlaşılmaktadır. Bu anlayış ve tavırlar, çok önceleri çözümlediğim toplumsal demokratik önderliği kavrayamama, onunla bütünleşmeme ile bağlantılıdır. Altında geri toplumsal zihniyet ve formları yatmaktadır. Eğitim ve pratikle aşma gücünü gösterememeleri ve özgürlük iradelerinin, ...güçlü olmamasından kaynaklanmaktadır. Sadece dar parti çalışmalarında değil... ...kongre ve yasal partilerin... ...örgütleniş ve eylemsel çizgilerinde de... ...kendini çokça göstermektedir. Halklaşmama, toplumlaşmamanın... ...kendini ele verdiği temel kurumlardır bu alanlar. Genelde tüm hiyerarşik ve devletçi iktidar yaklaşımlarının... ...denediği üstten atama, geride durarak... ...el altından kontrol etme, bunları gizlilik... ...perdesi altında yürütme tarzında birleşmektedirler. Ancak demokratik olmayan, toplum üzerinde hiyerarşi, otorite, iktidar kurmak isteyen çevre, güç ve sınıf temsilcileri böyle davranabilir. Real sosyalizmde de dahil olmak üzere çağdaş devlet odaklı örgütlenmelerin yaklaşımı da bu çizgi doğrultusunda olmuştur. Hem kişi hem de hareket olarak bu geleneksel, hiyerarşik, otoriter, dar klikçi hükmetme anlayışını aşmak için büyük çaba harcadığımız kanısındayım. Başlangıçta kendiliğinden yaşadığımız bu demokratik duruşu, büyük devletler komplosundan sonra daha bilinçli, teorik ve yapısal nitelik kazanmış bir sürece soktuğumuz yeterince anlaşılamamıştır. Son gruplaşmaların gösterdiği cüret bunu doğrulamaktadır. Her tarafta halkça örgütlenip demokratik irade ile belirlenmesi gereken adaylık sistemleri, delege seçimleri neredeyse padişahlık yetkilerini aşan atamalar biçiminde yürütülmeye çalışılmıştır. Kitlemizin oldukça değerli olan demokratik duruşuna bu tepeden inmeci yaklaşımlar büyük zarar vermektedir. Zaten halk örgütlenmesi, demokratik tutkusu olmayanların açığa çıkması da bu noktada çarpıcı olmaktadır. Bu anlayışlarla demokratik çalışmak zordur, başarı da olmaz. Türkiye'de solun durumu bu gerçeği iyice kanıtlamıştır. Gerçek demokratik bir halk haline gelmekte, Olan Kürt halkına dayatılan bu tepeden inme tavırlar kesinlikle aşılmak durumundadır. Hepten Dehap'a kadar yaşananlar aslında demokratik bir örgütlenmenin oluşmaması, demokratik kadroların eğitilmemesi, demokratikleşmede sağlanabilecek büyük gelişmelerin sağlanmamasının esas nedenidir. Genelde solun yaşadığı bir durum. Bunun da altında yatan temel etken belirtilen hiyerarşik devletleşme kültürü ve ütopyasıdır. Hareketimizin son savunmamla birlikte derinlikli bir demokratik, çizgiye hem teorik hem pratik olarak yöneldiği, içselleştirdiği iyi bilinerek, öz eleştirisel bir yaklaşımla yeniden katılım gösterilmelidir. Bu gerçeği hala yüzeysel öz eleştiriler, otoriter, grupçu pratiklerle sürdürmek, birlikte yürünürmüş gibi oyalanmak, kaybetmekten başka sonuç vermez. Demokratikleşme çizgimiz, 5000 yıllık hiyerarşik devletçi toplum çizgisinin Antitezi olarak derin bir teori ve soylu bir pratikle şekillenen halkın demokratik yükselişini temsil etmektedir. Ne kadar örgüt içinde örgüt kurularak, dar klikçi eğilimler oluşturularak, çeteleşerek hareket edilirse edilsin, halkın demokratik önderliğe bağlılığı karşısında yenilmekten kurtulunmayacağı bilinmelidir. Son tahlilde demokrasiye aşık evlatları oldukça, halkları eski kölelik ilişkileri demagojik, otoriter ve sahte devrimci sosyalist dogmaları altında tutmak mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak pekki hareketinde baştan beri bir anlamda doğal karşılanması gereken gruplaşmalar, gelinen aşamada eğer ısrar edilir ve içeriği, biçimi oldukça açığa kavuşmuş yapılanmalarla bütünleştirilmezse, tasviyecilikle sonuçlanmaktan kurtulamaz. Her gruplaşma mutlaka kötüdür denilemez ama bunun şartı daha üst düzeyde bütünleşme, çözümleyici güç olma, geri anlam ve örgüt biçimlerini aşmadır. Şahsımda geliştirmek istediğim ideolojik, politik, örgütsel ve ahlaki çizgiyi oldukça netleştirdiğim kanısındayım. İdeolojiden kastım devrimci zihniyet gerçekliğidir. Yeni bir dünya evren paradigmasıdır. Büyük inanç ve düşünce boğuşmaları sonucunda evrenin işleyiş yasalarının özüne varılmıştır. Son savunmamda sınırlı da olsa bu anlayışı yansıtmaya çalıştım. Özünde Avrupa Rönesansı yatmakla birlikte onu aşmaya çalışmak da söz konusudur. Orta Doğu'da doğup gelişen hiyerarşik ve devletçi paradigmanın çözümlenmesini yetkin yaptığıma inanıyorum. Avrupa Rönesansı sonrasında aşırılığa kaçan bireysellikle Doğu toplumunda adeta yok sayılan, aşırı eritilen bireyselliğin doğru bir toplumsal tanımlamada nasıl bütünleştirilebileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır birey ile toplumun sağlıklı denge anlayışı gözetilmiştir. Ne bireycilik adına toplumdan ne de toplum adına birey olmaktan vazgeçilmiştir. Benim katettiğim bu teorik ideolojik yetkinliğe iki yoldan eşlik edilebilir. Ya güvene dayalı, samimi ve alçak gönüllüce katılım ya da teorik öze ve ideolojik yetkinliğe yüksek bilinç çabasıyla bilerek katılım. PKK'de büyük değer ifade eden başta Haki Karer, Kemal Pir, Mazlum Doğan, Hayri Durmuş, mahsum Korkmaz olmak üzere, binlerce yoldaş, bu iki tarzın dengeli uyumu ile katılım göstermişlerdir. Bu özlü katılım onları, sonuna dek en kahramansı tavrın sahibi yapmıştır. Buna karşılık, ne içten samimi, mütevazice katılım, ne de yeterince yüksek teorik ve ideolojik çabalar temelinde katılım gösterebilenler, hep tökezlemiş, ...bazen ahbap çavuş grubu, bazen tasfiyeci gruplar ve çete eğilimleri biçiminde savrulmalar göstermiştir. Temel zihniyet gücümü kavramayan, buna saygı duymayan, mütevazice ve yüksek performansla... ...teorik katılım gösteremeyenlerle ortak zihniyette buluşmamız zordur. Burada katılım sağlanması gereken yüksek zihniyet sahipliğidir. Yoksa geri zihniyete prim vermek sapmaya yol açar. Politik çizgimin doğal demokratik duruştan bilinçli ve eylemli demokratikleşmeye doğru büyük açılım gösterdiği ve halkla bütünleşmenin sağlandığı anlaşılması gereken ikinci temel husustur. PKK'de benimle temsil edilen önderlik kurumlaşmasının ulusal kurtuluşçu ve real sosyalist yalpalanmalardan kurtulduğu, Burjuva yaşam eğilimlerine iltifat etmediği önemle bilinmelidir. Kürdistan gerçekliğinde ne teslimiyet biçiminde ne de milliyetçilik temelinde devlet odaklı olan Demokratik, özgür ve eşit politik bir çizgi hem anlayışta hem pratikte başarılmıştır. PKK kadro yapısından beklenen bu politik çizgiyi özümsemek ve kitleselleştirmektir. Tam kavramadan, uğruna büyük pratik çaba sergilemeden içine girilecek politik üslup er geç tasfiyecilik biçiminde sahiplerini vuracaktır. Politika çok yüksek duyarlılık terbiye isteyen bir sanattır. Yapının bu konudaki temel zaafı rastgelelilik, Sürekli hassasiyetten uzak, dinamik bir tutumdan yoksun bir tavırda ısrardır. Bu tarzda varılacak sonuç erkenden kaybetmedir. Tasviyeciliğe, ahbap çavuşluğa alet olmalıdır. Politikanın boşluk kaldırmadığı, sürekli göz önüne getirilerek pratikle dolu yaşamak başarı içini esastır. Daha yedi yaşından beri hep örgütlü ve eylemli yaşamayı esas aldığım bilinmelidir. Zaten örgütlülük eylem, eylem örgütlülük gerektirir. Bunun hakim yönü yıkıcılıktan çok yapıcılıktır. İnşa, üretim esastır. Çok az yıkma çabası içine girilmiştir. Ancak önemli gelişmelerin önünü tıkayan yapıların yıkılması uygun görülmüştür. Yıkmayı, gaspı, el koymanın her biçimini mahkum eden bir eylem kişiliği söz konusudur. Arkadaşlık anlayışım hep soylu işler amacına yönelik olmuştur. Kendini oyalama, eğlendirme... Kazanç temin etme biçiminde insanlarla asla ilişkiye girilmemiştir. Temsil ettiğim önderlik gerçeğinin bu yönü özenle bilinmek ve takip edilmek durumundadır. Aksi halde benim önderliğimde politik, birlikten, örgütsel ve eylemsel yaşamdan bahsetmek zordur. Sürekli örgütlü ve ağır basan yönü, pozitif eylemlilik olan bir yaşamı sergileyemeyenlerin önderlik kurumunda başarıyla rol oynamaları imkansıza yakındır. Örgütlenme ve eylemlilik bir görevden de öte, yaşam hali olarak anlaşılmalıdır. Nasıl susuz ve havasız olunmazsa, örgütsüz ve eylemsiz yaşanmayacağı da bilinerek, önderlik gerçekliğimize anlam verilmelidir. Yoksa örgüt içinde örgüt, kendi başına yıkıcı, boş, amaçsız eylemcilik başa hep bela getirir. Çok yetkin örgütlenme, bunu ideolojik ve politik çizginin özüne uygun somutlaştırma, amaçlı ve verimli bir eylemlilikle bütünleştirme tek doğru bağlılık türüdür. Sonuca götürebilen, tarihi çabaları boşa harcamayan her tuğlayı, binayı daha yüksek kılmak için koymaya götüren tutumdur. Yapının örgütsel ve eylemsel anlayışını, silahlı mücadele de dahil bu koruma yükseltmekten başka başarı şansı yoktur. PKK önderlik gerçekliğinde, ahlaki tutum, ideolojik, politik ve örgütsel çizgi temelinde oluşan yeni toplumsallığa, kanun ve kurallardan da öte tutkuyla bağlanmayı ifade eder. Bu yeni toplumsallığı yaşamın varoluş biçimi olarak algılar. Yaşam yeni toplumsallığımızdır. Bunun dışındaki yaşam arayışları, kaçamakları, boşluk, kayıp anlamına gelmektedir. Mümince bir yaşamdan ziyade, bilimselliği esas alan, politik özgürlüğü yeni yaratımların çabası olarak gören bir yaşam ustalığı, bilgeliğidir. Çağdaş müminliktir. Bu ahlaki gücü gösteremeyenlerin, her çabası sapmalara uğramaktan kurtulamaz. Ahlaki yaşam, özünde insan toplumunun varoluş tarzına sürekli zihniyet ve özgür irade ile katılım gücünü göstermeyi ifade eder. PKK'nin gerçek büyük değerleri, bu ahlaki tutuma sahip olanlarca gerçekleştirilmiştir. Gerçekten PKK çizgisinde bir yaşam çizgisine sahip olmak isteyenler, bu ahlaki gücü göstermek durumundadır. Özcesi, Şahsımda temsil etmek durumunda kaldığım bu önderlik tanımı, herkese katılımını gözden geçirerek, yeniden nasıl bütünleşmesi gerektiğini göstermektedir. Bu çizgideki önderlik, tüm evreni, insansal varoluşu, toplumsal gerçekliğimizi, halkın demokratik özgürlüğünü bağrında taşımaktadır. Sadece ulusal değil, evrenseldir. Kusuru ve yanlışlıkları varsa, bu temel kategorilerde aranmalıdır. Yoksa gölgesinde yaşayarak, basit, bencil veya kölecil dünyalar kurarak yaşanabileceğini sanmak, gaflet ve hatta sapıklıktır. Savunmam, gerçekleştirilen önderliğin tüm temel niteliklerini yansıtmaktadır. İlgi duyanlara öncelikle düşen görev kavramasını başarmaktır. Eğer yanlış ve yetersiz bulunan hususlar varsa, bunları göstermek ve tamamlamak yoldaşlığın gereklerindendir. Görünüşte katılım gösteriyormuş gibi davranıp, Pratikte başka konumlar arz eylemek eski tabirle münafıklıktır. Önderlik gerçekliğim kabul edilmeyebilir. O durumda uygun bir açıklama ile ayrılmak bir haktır. Bir yandan anladık deyip katılmamak veya katıldım deyip gerekeni yapmamak yoz, sorumsuz bir yaşamı ifade eder ki bunun da kalıcılığı ve anlamı olamaz. Önderlik tarzım asla dayatma değildir. Büyük bir inanç ve bilgelikle beslenir. Bu yönlü gücü olmayanlar uzak durmalıdır. Çağımızın hasta ettiği bireyler bu tarz önderliğe katılamaz. Katılsalar da sonuç alamazlar. Son gruplaşmaların temelinde, başından beri önderlik gerçeğine... ...yeniden yaptığım tanımlama temelinde katılımını gerçekleştirememek rol oynamıştır. Eğer bize ilgi ve saygı varsa, gerçekten ideolojik, politik ve örgütsel bir ortak yürüyüşte... ...iddialı, kararlı ve eylemli olmak isteniyorsa... Benim onlara değil, onların bana katılımı gerekir. Benim bedenen diri olmam veya ölmem belirleyici değildir. Ulaşılan anlam, irade ve ahlak belirleyicidir. Bu yalnız ben değil, bende dile gelen tüm bir evren, var olan insanlık ve toplumsal gerçekliğimizdir. Ona dayalı, halkımızın demokratik, özgür ve eşitlik içinde yeniden yapılanmasıdır. Anıları karşısında sürekli sarsıldığım, başta şehitlerimiz mazlum ve çilekeş halkımız kardeşlik ve insanlık anlayışımız olmak üzere tüm soylu değerler yoldaşları üretkenliğe yol açan çizgimiz temelinde bütünleşmeye ve başarıdan başka bir yaşam yürüyüşüne fırsat tanımamaya çağırıyor selam ve sevgi bu soy değerlerin bayrağı altında toplananlaradır görüldüğü gibi yukarıda samimi ve tutarlı eleştiri öz eleştiri gereğine önemli vurgu yapılmaktadır gerçek pekekellik de ancak bu temelde ortaya çıkarılabilir. Benim bu konudaki tutumum bilinmektedir. PKK'yı yeniden yapılandırma en doğru tavırdı. PKK'yı işlemez kılan, yenileştirmeyen tavırların aşılması aslında yeniden doğuş anlamına gelir. Tarihi dönemler, tarihi görevler anlamına gelir. Buna hakkını verenler her zaman halkının ve insanlığın onur defterinde hak ettikleri yeri alırlar. Yaşam hükümde son dönemin doğru anlaşılması önemlidir. Genelde de yaşamımın doğru yorumlanmaması... ...arkadaşların büyük hata yapmasına... ...fırsatları değerlendirmemesine... ...çarçur etmelerine yol açıyor. Bu sığ durumlar... ...ne pahasına olursa olsun terk edilmelidir. Çünkü kişiye hiçbir katkı sunmuyor. Tekrar Kemal Pir yaklaşımını hatırlatırım. Özellikle zindan çıkışlı arkadaşların... ...Kemal Pir'in anısını yaşatmaları... ...öncelikli görevleridir. Tabii bu diğer tüm arkadaşların... ...simgesi olarak değerlendiriliyor... ''Binlerce böyle soy değer var. Bunların onda birine layık olanların üstesinden gelemeyecek bir görevleri olamaz. Özgür ortamda olan arkadaşları anlamlı başarılardan başka hiçbir çaba kurtaramaz. Büyük düşünmek ve en soylu tavırları sergilemek, sonuç alıcı başarıları sağlamak zamanıdır. 15 Ağustos sürecini hazırlarken gösterdiğim çabanın bir benzerini, barışın hazırlanması için de gösterdiğimi biliyorsunuz. Barış... En az savaş kadar teorik birikim, dayanma gücü ister. Kesinlikle basite alınacak bir çalışma değildir. Zorlukları savaştan daha fazladır. Hareketimize olduğu kadar devletlere de dengeli yaklaşıma büyük özen gösterdim. Suriye'de olup bitenden herhalde ders çıkarıyorsunuz. Nefes nefese, kuyumcu titizliğiyle oluşturduğumuz ilişkiler ne hale geldi. Avrupa çalışmaları için de aynı şey söylenebilir. Hatta Türkiye'deki demokratik barış çabaları için de. Kaybetmek sanki kadermiş gibi bir tutumun sergilenmesi aslında eski hastalıklı kişiliklerin sonucudur. Biz başlarken sıfır kilometredeydik. Sizlere ise yarı yarıya başarılmış bir pistin ortasında koşu bayrağını verdik. Verdiğiniz cevap ayağımız takıldı düştük olmaktan öteye anlam ifade etmiyor. Mesele kahırlı yaşam değildir. İdraksiz insanların kahrı bir anlam ifade etmez. Önemli olan kahırlı yaşamın soy başarılarıdır. Bu olmadıktan sonra saçı ağırtmışsınız neye yarar? Size yakışan mutlaka bir yolunu bulup emeğinizin karşılığı olması... ...hakkınızı rakiplerinizden, dostlarınızdan hatta arkadaşlarınızdan almaktır. Benim sihirli havamdan kurtulup özgürlük alanlarında başarılı bir çıkış... ...hepinizden en yaraşanı ve beklenen tavırdır. Açık belirtmeliyim ki TC ile en elverişli koşullarda... Sınırsız güvenle barış çabalarıma arka çıkmanız yoldaşça bir yaklaşımdı. Ama içinde bulunduğum koşullar devletin bana göre atması gereken tarihi adımı atmaması büyük bir kayıp anlamına gelir. Devlet 11 Eylül'den beri ketum davranıyor. Sanırım Güney Kürdistan'daki gelişmeler şok etkisi yarattı. Halen sonunu kestiremiyor. ABD ile her şeyi halletme politikasından kopamıyor. İnanılmaz ölçüde ABD'ye bir bağlılık var. 1950'den beri her şeyi ABD üzerinden yürütmüşler. ABD yeşil ışık yakmış, kapkara bir faşizm uygulanmış. Şimdilerde karanın yerini yeşil olan renk alıp ne olduğu tam belli olmayan bir düzen kuruluyor. Türkiye'nin yeni dengelere doğru gitmesi kaçınılmazdır. Kürt sorununu çözmeden bu dengeleri lehinde kurması 1. Dünya Savaşı sonrasından daha zordur. Tüm gücünü PKK teröristliğine vermesinin... Tıpkı Güney Kürdistan politikası gibi ters sonuç vermesi güçlü olasılıktır. Bildiğiniz gibi büyük bir olgunlukla Türkiye'nin Orta Doğu kaosundan güçlenerek çıkmasının tek yolu olan Kürt sorununun demokratik çözümünü ısrarla dayatmamız zayıflık olarak anlaşıldı veya taktik yaklaşım olarak değerlendirildi. Bölünmeye ve ABD'ye bel bağlandı. Askeri yolun kutsal yol olduğu anlayışı bir türlü terk edilmiyor. ''ABD ile nasıl üzerinize geleceğini bilemiyorum. Benim üzerime nasıl gelindiği biliniyor. Herhalde gerekli sonuçları çıkarmaya devam ediyorsunuz. Ben ABD ile ilişki olmasın demiyorum. Ama Osman'a mal edilen ilişkinin de anlamlı olmadığı açığa çıkmıştır. Kongre sonrası muhtemelen tek ses olarak gerekli kararlarınızla birlikte sorumluluklarını hatırlatma temelinde ilişkilenirsiniz. TC bu yolu tercih ediyor.'' Tam bu noktada kendi durumumu sizlerle yeniden paylaşmak isterim. Maalesef peşinen belirtmeliyim ki, eğer böyle giderse, önümüzdeki dönem sizleri 15 Ağustos sonrasını kat ve kat aşan savaşlar beklemektedir. Önlemek için benim duyarlılığım yetmiyor. Benden herhangi bir rol istenmiyor. Belki de sizleri yerle bir edecek bir savaş planı vardır. Yani devlet savaşı dayatmak istemiş olabilir. AKP iktidarının havası, ...Tansu Çiller hükümetinden daha iyi değildir. En kötü bir vurdum duymazlık sergileniyor. Başbakan, kendinize Kürt demezseniz Kürt sorunu olmaz demektedir. Sirt'teki provokasyonlar tahammül edilir gibi değil. MHP'nin yapamadığı her şeyi yaptılar. Bir avuç ilkel Kürt milliyetçisi hainle ne yapmak istedikleri sorgulanmaya değer. Eğer tutarlı, demokratik, barışçıl bir adım açıkça atılmazsa... ...sizleri bekleyen kapsamlı bir savaştır. Sanırım bütün hesap tasfiyeniz üzerine kurulmuştur. Mektup ve mesajlar ile uyarmama rağmen hiç ciddiye alınma yoktur. Gerçekten tüm gücümü harcayarak bu savunmayla sadece kazandıran bir barış ve demokratik bütünlük çizgisi için çabalarımı sunmuş bulunmaktayım. Sadece sizlere değil, en azından sizler kadar devlet kademelerine de sunduğumun farkındayım. Yorulup yıprandığım için değil, anlamlı olmadığı için... Açık ki birbirinizle bir kez daha hesaplaşmanız gerekiyor. Yani sorumluluğum taraflarca artık düşünülmemeli. Bu aşırı yıpratıyor. Sağlam iradeli olmasaydım her tür tahriki yapardım. Korktuğum için değil, anlayışsızlıktan ötürü gelişmeler insafa getirir diye sabrettim. Ben pek fedayice davranmayı anlamlı bulmayan birisiyim. Ama gelinen noktada ölüm tehdidi altında hareket etmenin anlamı kalmamıştır. Önemli olan doğru görev anlayışıdır. En ufak bir ölüm tereddüdüm yoktur. Ölüm eğer vaktinde olmazsa acıdır. Vaktindeki ölümler değerlidir. Bunu fedailiğe hazırım anlamında söylemiyorum. Birçok alçak benim yıllarca dayanamayacağımı sandı. Bazı çevreler siyasi çıkar için uzun süre akıbetimi bekledi. Kim bilir devlette de ne hallere düşeceğimi test etmeye çalıştı. MGK eski genel sekreteri Tuncar Kılıç, ona telafisi olamayan bir sistem uyguluyoruz. Bir defa değil, her gün öldürüyoruz, biçiminde bir değerlendirmede bulundu. Ama dayandım, gerekirse altı yıl daha dayanırım. Fakat bu o kadar önemli değildir. İyi bir dayanma gerçekleştirilmiştir. Sadece süre açısından değil, anlam ve içerik açısından da iyi dayanılmıştır. Ben sorumlu davranmayı olağanüstü bilen biriyim. Üstüme düşen olursa yine yaparım. Ama bundan fazlası gerçekten mümkün değildir. ''Hepinizle ilgili bende gelişen bir kanıyı paylaşmak isterim. Kadro politikamda uzun vadeli yaşamanıza öncelik tanıdım. Önünüze çıkacak koşulların sizi eğiteceğine çok güvendim. Bu güvenimin pek gerçekçe çıkmadığını biliyorsunuz. Fazlasıyla sorumsuz davranıldı. Ne beni uygulayabildiniz ne kendinizi. Bunda benim rolüm hep belirleyici oldu. Çoğunuzun yaşı epey ilerledi. Bana göre sahip olduğunuz yeteneği hayata geçirmediniz.'' Nedenini kendinize sormalısınız Bunda benim aşırı desteğimin birçok değeri hazır sunmamın payı da büyük rol oynadı Fakat tehlike sizlerin kendinizi hem çok ucuz kaybetmeniz Hem de yanı başınızdaki çok değerli başta gençler yoldaşlar olmak üzere Birçok değeri imhaya, yozlaşmaya, verimsizliğe terk etmenizdir Yaşamak uğruna harcanan çabalara layık biçimde sahip çıkmayışınız Bende hep öfke yaratmıştır Kendinizi ucuz yaşatmak ve kaybetmek başta olmak üzere şüphesiz hem sizlere hem halka çağdaş özgür yaşam yolunda büyük bir disiplin uygulamak istedim. Bu gerekliydi ama açıklamakta zorlandığım tepkileriniz çok tutucu geriletici olmuştur. Aslında dört dörtlük ideolojik politik birlik beklemiyorum. En azından onuru kurtaracak bir pratiğe sahip olmanızı çok bekledim. Başta merkezi düzey olmak üzere. Nasıl tepki verdiğinizi biliyorsunuz. Gençler de söz verdikleri gibi kendilerini yaşatmayı ve başarılı kılmayı beceremediler. Beni asıl işlemez duruma getirenin bu durum olduğunu da biliyorsunuz. Bunu sezer sezmez dağlık sahaya gelmeliydim. Bilseydim böyle çıkacağınızı kesinlikle 1980'lerin başında herkesten önce ben ülkede olurdum. Özellikle 1990'ların başında gerçekler epey açığa çıkmıştı. O zaman gelmeliydim. Bu dönemde gelme işime büyük bir kayıp gözüyle bakıyorum. Ama tüm bunların nedeni, arkadaşlar diye bellediğim sizleri korumak, sürekleştirmekti. Artık istesem de eskisi gibi sizleri yaşatamam. Çekip çevirmenin anlamı yoktur. Eğer gerçekten biraz da Kemal Pirler'in zihniyetiyle bir onur anlayışınız varsa. Biriken büyük tecrübe ve anlayış gücünüzle karşınızdaki büyük anlaşsızlık, haksızlık ve çözümsüzlük dayatan unsur ve yapılara karşı tarihi hesaplaşmayı yapmakta özgürsünüz, demem gerekiyor. Bu hem hakkınız hem görevinizdir. Karşılıklı haklarımızı helal etmek durumundayız. Ama yine de savaş ve barışta esas olan özgür yaşam hakkının elde edilmesidir. Anlamsız öl ve öldür politikamız olamaz.'' ...ancak çok tarihi görevler karşısında... ...ölme ve öldürmenin anlamı olabilir. Kemal Pir'in deyişiyle... ...bu biçim ölüm ve öldürme bile... ...onurlu yaşamı çok sevdiğiniz... ...ve hak etmeniz içindir. Bazılarınız yiğit savaşkan olabilir... ...onları frenledim. Bazılarınız çok kolay ölebilirdi... ...bunları da engelledim. Hiç başarı şansı olmayan çabaları da engelledim. İstediğim birçok şeyi de... ...sizler engellediniz. Velhasıl... Ne size ne bana yaraşan işler pek başarılmadı. Çoğunuzun saçları ağrıdı. Büyük tecrübeleriniz var. Bana göre büyük bir onur meselesi yapsanız, büyük başarma imkanınız vardır. En azından mültecileşme tehlikesini yırtabilirsiniz. Herhalde on binleri aşan şehadetlerden sonra bırakıp soysuzlaşacak değilsiniz. Ben istesem bile her tür soysuzlaşmayı lanetleyip bir parçada olsa ülkenizde özgür yaşamakta ısrarlı olacaksınız. Bu tip kararlar ben de olsam dıştan dayatma ile olmaz. Özgür iradeniz ve azminiz ile olur. Bunu tahmin ettiğim için savunmamda çekinmeden Kürdistan'ın tüm parçalarında bir devlet artı bir demokrasi formülünü geliştirdim. 15 Ağustos'ta devletler hiç kalmasın diyorduk. Bu gerçekçi ve özümüze uygun bir yaklaşım değildi. Fetihçi devletler gitse bile yerine tahakkümcü Kürt devleti gelirdi. Yine bir devlet artı bir demokrasi formülü gerekecekti. Ben devletin nasıl dini olmazsa milliyetinin de olduğuna inanmam. O her zaman bir azınlığın çıkar koalisyonudur. Devletin Araplısı, İranlısı, Türklüsü görüntüdedir veya konjektürel bir yaklaşımdır. Öz farklı ve savunmamda uzunca açıkladığım gibidir. Milliyeti ne olursa olsun... Onlar devlet örgütleriyle varlarsa biz de demokrasimizle var olacağız. Özellikle yerel demokrasiler en temel varlık alanlarımız olmak durumundadır. Gerektiğinde dağlarımızda oraları savunuruz. Halkımız neredeyse orada demokratik ünitelerimiz olacaktır. Kabul edilirse legal, kabul edilmezse yarı legal, illegal olmaya devam edecektir. Mümkün mü diye sorulabilir. Başka çaresi olmadığından ötürü mümkündür. Yani ya ölüm, ...ya demokrasimiz dışında bir yaşam seçeneği yoktur. Devletler gerçekten uzlaşı istiyorlarsa gerekeni yaparlar. Yoksa sonuna kadar mücadelede yaşamı geliştirici bir yoldur. Demokrasinin bir kuruculuk çalışması gerektiğini bilerek... ...inanarak yaklaşmalıyız. Teorik ve pratik olarak uzun uzun değindim. Ülkede en azından üstlenip korunmaya, savunmayı başarıyla sürdürmeye... Elverişli her alanda nicel ve nitel güçlenmemiz mümkündür. Halkın da başka seçeneği kalmamıştır. Devletlerin mutlak otorite anlayışı, halkın demokratik otoritesini zorunlu kılmaktadır. Hangi çağda yaşadığımızı anlamak bile istemiyorlar. Anladıkları tek şey olarak, ''Hakim devlet ve ulusu her şey, Kürtler ise hiçbir şey.'' formülü uygulanmaktadır. Demin söylediğim gibi bu formülün yanlışlığı, Kanıtlanıp doğrusuna geçilmesi kaçınılmazdır. Bu hamlenin birçok yenilik taşıdığını fark edecek ve ona göre taktik ve stratejilerinizi geliştirebilecek durumdasınız. Yeni döneme ilişkin düşüncelerimi böyle özetleyip sundum. Sizlerin ve ilgili devletlerin tavrını bilmiyorum. Mühim olan benden olası beklentileri çok kapsamlı cevaplandırmış olmamdır. En olgun yaklaşımları sunduğumdan hiç kuşkum yoktur. Aksi halde Hepsi uzun vadede birer saddamlık duruma düşeceklerdir. Saddam'ın örgütlediği Kürtlerin rolü iyi anlaşılmalıdır. Başka seçeneklerin de mümkün olduğu anlaşılmalıdır. Türkiye, Suriye, İran kendilerini Kürtler karşısında çok güçlü sayıyorlar. Belki öyle olabilir ama bu tehlikeyi ortadan kaldırmıyor. Daha çok tahrik ediyor. Saddam inadı gerçekten yararlı olmadı. Kaldı ki üç devletin inadı Saddam'dan daha ileride. ''Orta Doğu'nun kaosundan bir şey anlamak istemiyorlar. Koltuklara ve güce aşırı tapınıyorlar. Kürtlerin zayıflığına aşırı güveniyorlar. Bu beni öfkelendiriyor. Çünkü hiçbir halkın ve vatanın çıkarına değildir. Kürtlerin ezilmesine kendilerini kaptırmalarını da aptalca buluyorum. Sizleri bir serseri gürüp terörist olarak değerlendirmeleri de vahim bir hatadır. Yılanı yaralı bırakırsam daha çok ısırır.'' Bilemiyorum ne yapmak istiyorlar. Teslim olmamak kadar bazılarınız savaşta da sıçrama yapabilir. Hep aptalları oynayacak değilsiniz. Büyük tecrübe ve dayanma gücünüzü kullanmayı bilirseniz... ...300 kişilik bir gerillayla her ülkeyle baş edebilirsiniz. Bunu uzun uzun düşünmeli ve ilgili devletlere anlatmalısınız. Kapsamlı bir savaştan önce karşılıklı ateşkesten... ...savaş kurallarını belirlemeye, yerel yönetim statülerini oluşturup kendinize bağlamaya... Karşılıklı misilleme ve tutuklamalara kadar her şeyinizi savaş ve barış kuralları halinde hazırlayıp birbirinize sunmalı, halka da ilan etmelisiniz. 15 Ağustos'ta olmayan buydu. Demokratik eylem süreciyle sorunların hallini çok isterdim. Ama ortada demokrasiye, çalışma tarzına sahip değer pek yoktur. İş yine dağlarla bitecek. Tarih ve ilahlar bir kez daha bunu istiyor diyeceğim. Ama kaderciliğe kaçar. Hemen mi ölürsünüz, öldürür müsünüz? Onu da bilemem. Tarih öyle bir noktada ki ya demokratik barışçıl adım ya da kapsamlı demokratik savaşçıl adım olarak karar vermekle yüz yüzedir. ABD'ye ve İran'a da uyarı yapabilirsiniz. Büyük devletlerdir. Belki bir yol önerebilirler. Ama ısrarla savaş dayatılırsa bunu kaldıracak güçte olduğunuza inanarak sonuç alıcı hamlenizi peş peşe sergileyebileceksiniz. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde Orta Doğu kaosunda üç seçenek ve karmaşık biçimleri başat olmaya çalışacaktır. Birincisi, fetihçi devlet geleneğinin statükocu Kürdistan politikalarıdır. Kurulu sistem, yeni dönemin ister içten ister dıştan kaynaklansın, değiştirici etkenlerine karşı direnecektir. Kürtleri yatsımak, olmadıysa basit kırıntılarla oyalamak isteyecektir. Esas politika ise, başından sopayı eksik etmemek olacaktır. Muhtemelen Arap, İran ve Türk statükocuları, kendi aralarında bir ittifakı daha da geliştirmek isteyeceklerdir. Buna karşılık ABD, Avrupa Birliği ve İsrail, ilkel Kürt milliyetçiliğini tüm Kürdistan parçalarında destekleyip, federa statüde ısrar edecektir. Kıbrıs bu yaklaşımın provasıdır. Sıra Filistin ve Kürdistan'a gelecektir. Giderek tüm Orta Doğu'ya, bu yönlü model oturtulmaya çalışılacaktır. Statükocu bölgesel devletler buna karşı direnirken diğer yandan geleneksel güçlerini kullanıp işbirlikçi Kürt milislerini daha da silahlandırabilirler. TC'nin Barzani ve Talabani'ye uyguladığı politikaları yaygınlaştırma ihtimali vardır. AKP'de rol tanınan aslında nakşibendicilik maskesi altındaki Kuzey Kürdistan'daki ilkel Kürt milliyetçiliğidir. Cüneyt Zapsu, Melik Fırat, Hüseyin Çelik, Zeki Ergezen, Mücahit Can, Mustafa Zeydan, Siverekli İzol ve buna benzer kişiliklere bu gözle bakmak gerekir. Örtülü, yarı feodal, yarı komprador, Burjuva Kürt ilkel milliyetçisi kesileceklerdir. Zaten yerel seçimlerde ortaya çıktı. Bingöl'de, İdris'i Bitlisi burada, Yavuz nerede sloganını atanlar aslında gelişmeyi özetlemiş oluyorlar. Muhtemelen dışarıda Özellikle ABD'de de yeni İslami Kürt figürler olarak Orta Doğu'nun geneli için hazırlanmaktadır. Fetullah Gülen Türkler için neyse, Cüneyt Sapsu ve Melik Fırat da Kürtler için aynıdır. İslami Kürt sentezini temsil ediyorlar. Orta Doğu'daki Hizbullah'ın batı yanlısı biçimine oynamaktadırlar. Ülkücülerin Kürt biçimini temsil etmektedirler. TC büyük oranda iki nakşi tarikat kolunun etkisine girmiştir. Başbakan Erdoğan'ın Kürt adı kullanılması olmazsa Kürt meselesi olmaz demesi tıpkı türban ve benzeri konulardaki takiye politikalarını çağrıştırmaktadır. AKP'nin muhafazakar demokratlar olup olmadığı netleşmemiş bir konudur. Özellikle yerel seçimlerde ortaya çıkan gerçeklik güdümlü, salcı bir devlet partisi olma ihtimalini güçlendirmektedir. Türban, laiklik tartışması gerçek gündemi saptırmak için uydurulmuş bir oyun olabilir. İflas eden ve halkın derin nefretini çeken DSP, ANAP ve MHP koalisyonu ile Cumhuriyet muhafızları rolünü oynayan tamamen devletçi, CHP ve kontrat çete partisi DYP'nin bıraktığı boşluğu alal al doldurmak için tekelci ve orta boy şirketlerle devletin bir bölümünün ortak girişimi ile AKP'nin sahneye çıkarıldığı anlaşılmaktadır. ılımlı İslam'la karışık muhafazakar demokratlığın bir ideolojik kılıf cila olarak yorumlanması daha doğrudur. ANAP'tan bile daha sağcıdır. Bir şirketler grubunu andırmaktadır. Özellikle ABD ve Avrupa Birliği'nin desteğini elde etmek için uydurulmuş Türk-İslam sentezli koalisyonu andırmaktadır. Toplumsal gelişmelerin hızlanması halinde Anap'tan daha hızlı dağılabilir Tutarlı, demokratik bir muhalefet olmazsa Merkez bir sağ parti olarak kalıcılaşabilir İşbirlikçi, Kürtler Zayıf bir ilkel milliyetçi Nakşi-Sünni din anlayışı ile AKP'de yoğunlaşabilir Talabani ve Barzani desteği boşuna değildir